Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimizi devam edeceğiz. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, alışverişimizi yaparken iktisat olması açısından uygun olan yeri tercih ediyoruz. Fakat buralarda da genellikle alkol gibi ürünler de satılabiliyor. Ne yapmalıyız diye sormuş. Şimdi tabi alışveriş yaptığımız yerlerin nezih ve temiz olması, tertemiz ürünler satan yer olması tercih sebebidir bir defa. Ancak her nasılsa bizim muhitimizde diyelim bir yerde gazete satılıyor mesela bir süpermarkette ama orada içki de var. Tamamen meyhane türü içkileri satan bir yer değil de. Süpermarketin içinde yüzde 3-5 neyse, yüzde iki yaşamayacak derecede arka planda bir içkide satılan yer. Ve o semtlerde başka gazete satan diyor bir gazete alacağız, alabiliriz tabii ki. Ekmek orada satılıyor, yakınlarda yok. Efendim çok uzaklara gidelim, ekmeği oradan alalım bir yerine. Tabii bize yakın olan o yeri buna benzer yani. Böyle bir alışveriş yapmamız durumunda. Eğer eş değerde veya yakın bir yerde nezih bir satış yapılan yer yoksa böyle bir ürün alsak aldığımız ürün bir defa helal olur. Neden? O müteakip mal. Gazeteyi almak caizdir, ekmeği almak caizdir. Oradan e, diyelim pirinç aldık, efendim başka bir ürün aldık. Bu müteakip, caiz bir üründür yani. Ancak dolaylı yoldan ona destek verme. Veya bu e, caiz olmayan ürünü efendim emri ve nehi al-mülker yapma manasında, yani kardeşim bu kadar büyük marketin içinde, şu içkiye de hiç yer vermeseniz ne kadar güzel olur, nezih olur, temiz olur gibi, e, dilimizle mesela tebliğ etme anlamında diyor İslam alimleri, bir görev akla gelebilir. hani ma'lum men ra minküm münkenem fele gurebbiye dehi. Sizden birisi bir mülkeri gördüğü zaman eliyle değiştirsin buyuruyor Peygamberimiz. Bunu engellesin yani gücüyle. Fe ile misretteuhu fe Eğer buna gücü yetmezse diliyle engel olmaya çalışsın. Söyleyerek yani tebliğ ederek. Fe buna da gücü yetmezse fe kalbihi Kalbiyle buğz Yani keşke bu kardeşimiz bu şeyde karıştırmasa ne kadar güzel olacak manasında kalben en azından ona katılmadığını e, belirtmesi isteniyor. Fakat elle ve dille mücadeleyi mücadeliyi bir tarafa bırakarak sadece kalple yetinmek sürekli olarak sadece kalbimize bu zedelere geçi vermek aramları mekruları kötülükten işlendiğini görerek hiç karışmadan bana bulaşmasın beni anlamında. Elimizde müdahale yok. Dilimizle uyarma yok. Hep kalbimizde bu ederek geziyoruz. Haramların kötülükü işleri yani. Bu şekilde diyor Peygamberimiz. Sadece kalple buza terk etmek, bırakmak. Vedelik edaf-ı iman. İmanın zayıf tarafıdır vuruyor. Demek ki yine de elle veya dille en azından uyarma anlamında böyle bir görev akla geliyor. Bu gibi haram veya mekruhların işlendiği yeri gördüğümüzde böyle bir görevin yapılamaması uzun vadede bize bir sıkıntı veren bir hal olarak aklımıza gelir. Yoksa İmamo Gazali Hazretleri şöyle bir ölçü koymuş demiş. Haram çok azınlıktaysa bu ticaret yapan yerin ticareti içinde yüzde 3-5-10 gibi neyse kahir, kahir eksriyeti helal ürünler ama yüzde 3-5 neyse haram da karışmış. Bir kenarda yani haram ayrıca satılıyor böyle bir yerden demiş alışveriş yapılırsa bu caiz olur onun ikramını da alabilirsiniz sofrada oturabilirsiniz fakat demiş kahir eksriyeti haramsa arada helal diyelim tamamen içki türleri satılan bir yer var içki bayi burada ekmek de satılıyor mesela helal çok azınlıkta %3'ü 5'i geçmiyor %90-95 tamamen içki ürünleri satılan bir yer Oradan uzak dur demiş İmkazan Hazretleri. Yemeğini de yeme, ikramını da alma, sofrasına oturma anlamında. Büyük çoğunluğu kahir eksiyeti haramdansa geliri ondan uzak durun. Çok azınlıktaysa eh, büyük çoğunluğu helaldan olduğuna göre biz yediğimizi, içtiğimizi, bize yapılan ikramı helal kısmından yapıldığını kabul ederiz demiş bir ölçü olarak. Bu gerçekten makul, mantıklı bir ölçü olarak zikredilmiş. İmam Gazali'nin bir eserinde. Şimdi dolayısıyla buna benzer bir ilkeden hareket edilerek tabii ki alışveriş dediğimiz gibi yakın yerlerde yoksa zorluk meydana getirecekse sırf gazete almak için çok daha uzaklara gitmek imkanı bulunmadığı durumda buradan alıverelim desek tabii ki alınır. Ama haftalık, aylık gıdamızı vesairemizi Al, almak için böyle bir azimimiz niyetimiz varsa daha uzakça yerlerde olsa da oralara giderek genel ihtiyaçlarımızı daha büyük ihtiyaçlarımızı diyelim tamamen nezih yerlerden ter, tercih ederek almamız söz konusu olmalı. Başka bir kardeşimiz hocam diyor ev veya araba almak istediğimiz zaman emlakçı veya galericiler daha ucuz almak açısından aradan çıkarmak onları aradan çıkarmak uygun mudur? ''Emlakçı veya galericilik bir meslek olarak doğru mudur?'' diye sormuş. Şimdi tabii bizim bir e, büyükçe mahallede nerelerde satılık yerler var, nerede kiralık yer var? Tek tek gezip bunu bulmamız çoğu zaman levha falan da konmayan yerlerde mümkün olmayabilir. Bizim illa o semtte bir talebimiz var yani kiralık ev arıyoruz veya satılık bir yer için arıyoruz ama e, geziniyoruz, ne levha görüyoruz, tek tek evlere sorma imkanımız da yok. İşte, e, Dolayısıyla emlakçı bu işte bize hizmeti sağlıyor aslında. O bölgede, o mahallede kiralık yer varsa ona kayıt bırakıldıysa size işte kiralık yeri gösterme imkanı oluyor. O da bir komisyon alıyor tabii ki. Şu 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira neyse bizden bir komisyon alacak. Veya bu bir e, satılık yerse, o satılık yeri bize gez duruyor, gösteriyor. Dolayısıyla e, mal sahibiyle pazarlık yaparak almamızı sağlıyor mesela. Almamızı sağladığı zamanda da bir komisyonu hak ediyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir kimse 10 kişiye bu yeri gezdirdi diyelim mesela. Bunların sadece birisine tabii sonunda satış olacak. 9 kişiyi gezdirdi, gösterdi ama anlaşma olmadı. Anlaşma aşamasına geçmeden onlar baktılar, gezdiler, beğenmediler. Büyük buldular, küçük buldular. Veya fiyatı yaklaşık olarak öğrenince kendi keselerine uygun bulmadılar, almadı dokuz kişi. Bir tanesi aldı. İşte o almasını temin ettiğimiz, almasına sebep olduğumuz, pazarlığında hazır bulunduğumuz bu kişinin e, komisyon ödemesi tabii ki e, tahammüllerde var. Yani emlak için böyle bir hakkı söz konusu. Zaten tapuda. Ee, dolayısıyla satıcıdan da tabii satıcıya bir hizmet üretti dikkat edilse. Daire sahibin dairesini satmayı emlakçı temin etti. Müşteriyi buldu, pazarlığı sağladı ve tapu muamelelerine kadar işi takip etti ve sonuçlandırdı. Yani daire sahibine de bir emek verdi. Size de daire bulmak yoluyla sonuçlandırmak suretiyle katkıda bulundu. İki taraftan da bir hak Söz konusu mu değil mi? Osmanlı uleması iki taraftan da alabilir demişler ama burada satıcıyı veya alıcıyı kayırarak diyelim ona sahip bir tarafa zarar verme gibi yollarla hile girmemesi de gerekir demişler. Yani komisyoncu hem satıcıyı hem alıcıyı temsil ederse birisini zarara uğratıyorsa bunlardan özellikle bu sefer eee bu da problem teşkil edebilir. Yani bundan dolayı sadece satıcının temsilcisi ise hakkını ondan alır. Alıcının temsilcisi ise alıcıdan eee müşteriden bunu alır diyen görüş de var. Ama iki taraftan da adaletli hareket edebiliyorsa bir tarafı ciddi zarara uğratma söz konusu değilse komisyon şeyin emlakçının e, niyetinde yaptığı işlerde iki taraftan aldığı komisyon da caiz olur diye fetva verilmiş. Çünkü aracıdır. emeği geçtiği kadar bir pay alma hakkı olabiliyor. Galerici de aynı durumda. Arabanın alımı konusunda dolayısıyla aracılık yaptığından dolayı emeğine göre komisyon alabilir. Tabii biz emlakçıyı hiç dikkate almadan ilan gördük diyelim. Bir ev satılıktır diye. İlandaki telefona ulaştık. Dairesi ev sahibine ulaştık bulduk pazarını yapıp satın aldık diyelim bu dairenin emlakçıda kaydı varmış o da takip ediyormuş bundan haberimiz bile yok yerine göre mesela emlakçının tabii ki burada hakkı söz konusu değil neden biz daireyi bulduk ilan da gördük gazete ilanı olabilir efendim evin camına asılan bir ilandan telefonunu almış olabiliriz ama sahibine ulaştık doğrudan doğruya ve sahibi de bu dairenin sahibi. Benim sana işte 200 bin liraya pazarlık sonucu satıyorum dedi mesela. Biz bunu 200 bin liraya satın aldık diyelim. Emlakçıdan haberimiz bile yok. Sonradan emlakçı, efendim burası bana kaydettirilmişti. Ben satılık yerler arasında kaydımda vardı. Beni aramadınız, aramanız lazımdı falan diye. Eğer bir hak iddia edecekse o zaman daire sahibiyle belki muhatap olması akla gelebilir. Daire sahibine ben sana şu kadar emek verdim. Adamları gezdirdim bir önceki müşterileri. Masraf yaptım. Arabamla onları senin dairene kadar götürdüm anlamında. Eğer o daire sahibinden bir hak gida ederse o kendi aralarındaki bir meseledir. Ama müşteri bir şekilde o daireyi kendisi öğrenmiş, sahibiyle irtibat kurmuş, alımını da tapuda sağlamışsa, sağlanmışsa emlakçı burada devrede değildir. Kim açısından müşteri bakımından. yer daire sahibi oraya kayıt verdiği için bir vaatte bulunmuşsa, müşterileri gezdir, göster anlamında ben sana bir hak veririm dediyse kendi aralarında bunu çözmeleri gerekebilir. Galeri içinde geçerli. Galerideki arabayı da aynı şekilde biz dışarıdan satılık araba olduğunu öğrenmişiz ve arabanın sahibiyle irtibatımız olmuş ve ondan trafik tescilini satın almışız. Tescili yaptırmışız. Kadirci ondan sonra böyle bir, bir hakkı iddiasında bulunamaz. Başka bir kardeşimiz hocam diyor toptan ürün satıyoruz. Ürünün üzerinde toptan satış fiyatını yazıyoruz. Müşterilere de nakit alışverişte yüzde on beş iskonta yaparız diyoruz. Ne dersiniz demiş. Evet şimdi vadeli olarak on iki ay taksitle diyelim satış esasına göre bir fiyat koymuşuz toptancı olarak. 12 ay vadeli. Duruma göre 100 lira fiyat koyduğumuzu kabul edelim bir mala. Birisi geliyor efendim ben peşin alacağım diyor. Toptan, çok miktardaki ürünü nakit ödeyeceğim, alacağım. Siz de zaten nakit ödeyecek olanı %15 indirim uygulanır demişsiniz mesela. Caizdir. Yani bir malın 12 ay vadeli olarak fiyatı 100 liraysa Efendim hemen peşin para ödeyip alacak olana beş indirim yapılır dediyseniz 85 liradır onun. Peşin parayla olan satışı 85 liradır. 12 ay vadeli taksitle dediğiniz zaman 100 lira olarak ilan etmişsiniz. Müşteri burada tercihini yapacak tabii ki. Peşin para ödeyebiliyorsa peşini tercih eden 85 liradan ürünü alır. Ne kadar alacaksa. Eğer parası yoksa, vadeli olarak almak istiyorsa, 12 ay vadeli tercih etmiş demektir. 100 lira üzerinden hesap yapılarak, tabii yeni bir pazarlıkla bunu 95 liraya, 90 liraya indirim yap diye pazarlıkta yapabilir. Buna da kapı açık. Ama her nasılsa, şey kesin ilkelerine bağlı bir toptancıysa, kusura bakmayın, biz 12 ay vadeli olarak fiyatımız 100 lira dediyse o ürüne, Yüzde dereceden alabiliriz. Yani bu %15 fark faiz olmaz. Yani bu konuda özellikle İmam-ı Serasi'nin çok açık net ifadeleri var. Yani peşin fiyat, şu vadeli fiyat bu diye iki fiyat belirtilen durumlarda e, dolayısıyla bu fiyatlardan hangisini müşteri tercih ettiyse o esas alınır. Diğeri lav kabul edilir. Yani geçerliğini kaybeder diye kabul edilmiş. Çünkü pazarlık mal üzerinde yapılıyor, Tabii ki pazarlığın anlamı fiyat aşağı indirilir. O fiyata işte tekrar fiyatı yükseltebilir satıcı, alışveriş netidi sonuçlanıncaya kadar tarafların şu veya bu şekilde teklifleri söz konusu olabilir. Denemek için de bakalım ne kadar indirim yapacak diye e, müşteri sırf indirim miktarını anlamaya çalışarak çeşitli rakamlar teklif edebilir mesela. En sonunda ahir kelama bakılır diyor İmam-ı Serasi. Satıcı, satıcı ile alıcı hangi rakam üzerinde, hangi vade üzerinde mutabık kalmışlarsa esas olan olur. Bir önceki konuşmalar lav kabul edilir. Yani geçerliliğini kaybetmiştir diye tespit yapıyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor bir işçi iş yerinde namaz kılma yasası olduğu için öğle vaktinde ikindi namazını kılarak işe işe çıkıyor. Eve gelince de akşam ve yasayı cem ediyor diyor. Yani bu normal e, iş yerine gelen gidenlerle ilgili sürekli bu şekilde cem söz konusu olmaz. Yani her namazı kendi vakitinde içinde kılmak asıldır. Yani bu gibi iş yerinde e, namaz vakitleri giren kardeşlerimizin hazırlıklı bulunması lazım. Yani abdestli kendini alıştırması lazım. Abdestli olduğu zamanda da acele hallerde tabii ki hemen namazın fazlını kılması hakkı söz konusu olur. Yani ikindi namazını peygamberimiz de çoğu zaman e, sünnetini kılmıyormuş mesela. Yasir namazı ilk sünneti de aynı şekilde. Farzından kılınsa ne kadar zaman alır? 3 veya 4 dakika abdest olduğumuz zaman. 4 dakikayı bile bulmaz. 3 dakikacık. Yani bir işçinin e, arada çay molası, istirahat, lav lavaboya gitme hakkı gibi e, ara verdiği şeyler süreçler vardır. 4 dakikacık da ikide namazını kılıvereyim veya öle namazını kılayım diyerek iş yerinin uygun bir kısmında bu hakkını kullanması engellenemez. Özlük haklarındandır. Din ve vicdan özgürlüğü kapsamına girer. Yani bu yüzden işverenlerin bu noktada kesinlikle biz namaz kılmaya izin vermeyiz deme hakkı yoktur. Ama belki zaman bakımından Hemen öğlen ezanı okunur okunmaz. Efendim ben fabrikanın mesline gideceğim. Orada sünneti kılacağım. Parzı kılacağım. Tesbihimi çekeceğim. duam yapacağım derse bir işçi. Tabii ki bunda hele yani gideceğim abdestimi alacağım. Abdestsiz bulunarak da derse yarım saat 45 dakika bir vakit zayine sebep olabilir. İşte işveren buna benzer vakit kaybını önlemek açısından kardeşim tamam namaz kılacaksanız abdesti bulunun. Hatta bulunduğunuz e, makinenin yan tarafı uygun yerinde bir seccadet türü bir şey. Serin, namazını farzlar orada kılıverin gibi en azından. Namaz kılmayı yasaklamak yerine en azından en uygun yerde onun namaz kılmasına yardımcı olması gerekir. Bu yardımcı olması sebebiyle de işveren bundan ezir kazanır. Bu yüzden bu engelleme çıkar yol değil. O yüzden herkesin din ve bizden özgürlüğü anlamında namazları vaktine kılma hakkı vardır ama bunu suistimal ederek illa mescide gideceğim abdesti orada alacağım namazları orada sünnetleri vesairese tesbihiyle duasıyla kılacağım denirse bu ciddi vakit kaybına da sebep oluyorsa işveren burada bir disiplin uygulayabilir. Tamam mı kardeşim namazını kıl ama bulunduğun yerin uygun yerinde kıl gider yarım saat 45 dakika ara vermene ben izin vermiyorum makinenin başından ayrılmanı istemiyorum diyebilir cuma namazı konusunda cuma namazının da ona göre tabii düzenlemesi gerekecektir. Mesela cemaatine engel olabilir. Yani ezan okundu. Ben cemaate gideceğim en yakın camiye. Cemaatle namazı kılacağım ve geri geleceğim dese işverene işveren buna engel olabilir. Sen gideceksin en az yarım saat 45 dakika vakit kaybına sebep olabilir. İlla namaz kılacaksan buyur kardeşim. İş yerimizin uygun yerinde seccadeni ser namazını kıl diyebilir. Başka bir kardeşimiz Hocam diyor Şafii mezhebinde neden Cuma cemaatinin kırk kişi olması gerekiyor diye sormuş. Şimdi Cuma namazının e, kılınma şartları ile ilgili mezhepler tabi bunu müzakere etmişler. Tabi nerelerde kılınacağı konusu belirgin hale geldikten sonra şehir ve kasabalarda e, şurada Cuma namazı kılınır denilen yerlerde acaba, acaba cemaatin sayısı ne kadar olmalıdır konusunda tartışılmış. Evet o şehir kasabada cumanamızı kılınır ama cemaat çok az olursa, işe güce, tarlaya, tapuya gitmiş insanlar. 3-5-10 kişi kalmış bir köyde diyelim, cumanamızı kılınan yerde. Bu 10 kişiyle, 3 kişiyle, 5 kişi namaz kılınır mı? Kılınmaz. Mı? Bu konusu tartışılmış. Hanefi mezhebi işi en azı irca ederek, biz ayet-i kerimeye bakarız demiş. Ayet-i ne Nesadü'lillah. Yerlüzemizden Nüdil İsrat Mihman Cuma'dı Fesabiladikir <gülüyor> Lahi ve Zelubey Ayetinde ey iman edenler siz Cuma günü ezan okunduğu zaman Fesabiladikir Lahi Allah'ın zikrine koşunuz yani namaza koşunuz. Namaza koşunuz denmesi namaza koş sen koş tek başına namaz kıl değil de namaza koşunuz. Çoğu kullanıldığı belli. O yüzden bir defa Çoğul anlamına gelen en az üç kişi. Çoğul en az üç kişiyle olur demiş Hanefi meslebi. Bazıları imam, imamın dışında üç kişi diyen de var ama imamla beraber üç kişi diyen de var. Sonuçta en az üç kişi olduğu zaman Hanefi meslebin o cuma sahih olur. Ayet-i Kerime'nin bu metnine bakarak, onu esas alarak Hanefiler en azıca irca etmişler bu konuyu. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... Dönemindeki uygulamalarda Cemaat sayısı ile ilgili bazı de indikam etmiş Mesela bunlardan bir tanesi Esad bin Zürare'nin Çiftliği varmış Medine dışında Daha Peygamberimiz Hicret etmeden önce Musa bin Umeyr muallim olarak oraya gönderilince Cuma günleri özellikle Orada bir araya geliyorlarmış e, dolayısıyla peygamberine hatta mektup yazarak demişler e, Yahudilerin, İsrailoğullarının Cumartesi günü, kutsal günü e, Hristiyanların pazar günü e, Kilise havra günü, e, cumartesi havra günü, diğerlerin kilise günü Bizim de e, Yemüs, yani cuma günleri Cuma günlerinde bir Şeyimiz olsa onlar gibi Cuma günü bizim Bir ibadetimiz olsa Onun üzerine Peygamber Efendimizin işte Cuma günü bir namaz Kılabileceğine onlara izin verdiği Yolunda bir rivayette var Neyse onlar Cuma günü bir araya giderek orada namaz kılıyorlar Ve Zaviye soruluyor Kaç kişiydiniz Orada cuma kıldığınız zaman efendim 40 kişiydik En az 40 kişi oluyordu gibi ifadeler var Şafii mesela buna dayanarak demek ki 40 kişiyle namaz oluyor şeklinde bunu insans almış. Mesela i̇şte Maliki mezhebinde 12 kişi örneği var. O da şöyle olmuş. Peygamberimiz Sıra bir gün cuma namazını kıldırırken, tahut hutbedeyken kıtlık varmış o günlerde. Bir kervan bekleniyormuş Medine'ye. Tam cuma saatinde kervan Medine'ye girmiş ve defler çalmaya başlar ya da gürültü olmuş. Kervanın geldiği anlaşılmış. Hemen cemaat, peygamber efendimiz cuma namazını tamamlamadığı halde çıkmaya başlamışlar namazdan. Demek ki namaz disiplinin tam sağlanmadığı bir dönem oluyor. Yani kervana bir an önce ulaşayım gelen mallardan alabileyim diye muhtemelen cemaat bir kısmı dağılmış. Tabii bir kısmı mescidin içinde kalmışlar. Şimdi bunu rivayetten raviye kaç kişi kalmıştınız saydınız mı diye soruluyor. 12 kişiydi diyor. Peygamberimiz dışında 12 kişiye cemaatin sayısı düşmüş. İmam Malik'te Peygamberimiz bu namazı tamamladığına göre demek ki 12 kişiyle cuma kılınabilecek, kılınabilir sonucuna varıyor. Yani buna benzer kısaca. Peygamber Efendimiz dönemindeki e, cemaat, cuma cemaat sayısına bakarak bazı miktarlar belirlenmeye çalışılmış. Fakat Hanefi mezhebi bu demişler rastlantıdır. 12 yerine 22 kişi kalabilirdi. 10 kişi kalsa Peygamberimiz namazı yarıda mı bırakacaktı? Esad bin Zürar'ın çiftliğinde 40 kişi yerine 45 kişi olabilirdi. Ya da 35'e düşebilirdi cemaat sayısı. Cuma kılınmayacak mıydı? Gibi sorular soruyor Hanefi mezhebi. Ve bu konuyu asla irca ederek ayet-i metnine bakarak siz alışverişi bırakarak Cuma namazına koşunuz ifadesi en az 3 cemaati gerektirir. Çoğul yani 3 başlar. 3 kişi olduğu zaman Cuma namazı cemaati teşkil edilmiş ve kılınan Cuma namazı sahi olur demiş Hanefi Mesemi. Buna benzer hulasa ile ilgili çok ayet-i kerimeye dayanan veya çok sayı hadislere dayanan Sayıyla alakalı peygamberimizin doğrudan dolayı kendi ifade buyurduğu açık bir miktar yok. Ama örneklerde 40 kişi örneği var. 12 kişiye düşen namaz kılınan bir örnek var. Ve ayet-i kerime'nin metninde de dediğimiz gibi çoğul ifade edilen bir üslup kullanılmış. Miktar zikredilmeden bu çoğul da demiş Hanefi mezhebi 3 kişiyle başlar. Başka bir kardeşimiz hocam diyor. Sizce mezheplerin varlığı zorunlu mudur? Tüm yollar İslam'a çıktığına göre istediğimiz zaman, istediğimiz mezhebe göre hareket edebilir miyiz? Eğer istediğimiz gibi hareket edemiyorsak mezheplerin hepsinin ulaştığı nokta İslam değil midir diye sormuş. Şimdi e, tabii bütün halinde mezheplerin e, görüşleri konuları ele aldığı için bir bütünlük ifade ediyor. Yani sistem anlamında e, bir bütünlük ifade ediyor. Şimdi biz bir mezhebe tabi olarak amel ederken işimize gelen yerde öbür mezhepten görüş alalım. İşimize gelmedi onu tekrar bırakalım, kendi mezhebimize dönelim. Veya üçüncü bir mezhebe geçiş yapalım belli noktalarda dersek bunu telfikül mezahib deniyor mezhepleri. Telfik etme, işimize geleni almak, işimize geleni terk etmek yoluyla mayınlara basmadan sanki iş, menfaatlerimize uygun ruhsatları alarak mezheplerden mesela miras alma konusuna gelince en fazla hangi mezhebe göre acaba miras alabilirim mesela. Böyle bir şey varsa şu mezhebe göre benim fazla miras hakkım var. Onu esas alayım. Başka bir konuda efendim burnum kanadığı zaman Şafii mezhebi abdest bozulmuyormuş. Onu esas alayım. Kadın eli değince Şafii'lerde bozuluyorum. Şafii'de olan birisi ...hanefilerde bozuluyormuş, bu konuda kendi manevi kendine göre yani. Bu şekil menfaatine uygun olanları alıp... uygunu olmayanları terk etme yoluyla mezhepler arasında tercih yapmaya kalkarsa... ...buna telfik deniyor, bu tabi ki e, caiz görülmemiş. İsmail Akburt Seviye'nin... mezahip mezahib fıskun demiş hatta. Yani, telfikül mezahib fıskun gibi. Yani fısk'tır, bir bozgunculuktur mezhepler aslında kendine göre keyfi tercihler yapmak, menfaatin uygun hareket et, etmek, menfaat sağlamak için o mezhebe, bu mezhebe geçmek telfiktir ve bu fısk halidir gibi ifadeler kullanılır. Bu yüzden e, aslında hangi mezhebi esas aldıysak onun üzerinden amel ederken dara düştüğümüz yalnız konularda ehlinden fetva alarak bu yapılmalıdır. Yani belli bir konuda dalık meydana geliyorsa Mesela Kabe-i hac sırasında bir doktor arkadaş. Tabii çok acil hastalar geliyormuş. Bunları muayene etme, iğne vurma vesaire konularında tabii ki kendisi Şafii mezhebine mensup. Hanımlara bir şekilde eli dokunduğunda abdestinin bozulduğunu düşününce, tabii görevi ezan okununcaya kadar devam ediyor. Bulunduğu sağlık ocağı da Kabe-i iyice yakında da değilmiş. Namaza bir türlü yetişemiyorum dedi. Abdest alıp gidinceye kadar çoğu zaman farza duruyorlar. Ee, ve ben üzülüyorum dedi bundan dolayı. Aslında abdesti bulunsam doğrudan doğruya cemaat yetişebileceğim. Ama Şafii mezhebi sebebiyle e, son ana kadar da hanım hastalar, rahatsız olanlar gelebildiği için bir şekilde abdestim bozuluyor. Elim dokundu diye. Ve ben de sıkıntıya düşüyorum. Onun üzerine tabii ben konuyu izah ettim ayet-i kerimeye, hadis-i şeriflere dayalı olarak e, dedim bu konuda siz şu ayet-i kerimeye şu hadis-i şeriflere uyarak e, hanefi meslebi esas alarak amel etseniz bu sıkıntıya düşmezsiniz. Tamam hocam dedim. Sizin söylediğiniz delillerle amel edeyim. Dolayısıyla bu konuda dedim e, sadece bu konuda hanefi üzere amel edeyim ki rahatlama olsun fazla da yetişebileyim mesela. Yani buna benzer e, sıkıntı meydana getiren konularda, bazı mesleklerde veya bizim durumumuza göre, özellikle mesela ikide bir de el kanayan eden, kırsal kesimde konularda bu sefer Hanefi mezhebine göre abdest bozulabiliyor. İmam şafiiye göre bozulmuyor mesela. Kanın çıkmasa abdest Şafi'ler abdesti bozmuyor diyelim. Sık sık bu başımıza geliyorsa, dolayısıyla bu konuda Şafi mezhebini esas alarak mesleğimiz icabı bulunduğumuz ortamda, köyde, kırdak, kırsalda, iki devirde küçük kan sızıntıları sebebiyle abdestin bozulduğu yerine o mezhebin görüşünü esas alsak e, buna benzer isnalar olabilir. Yani bunu ehlinden fetva alarak, arka planı inceleyerek, dayandığı delili dikkate alarak yapmamız gerekir. Menfaatimize uygun, gelişçi güzel, ehli olmayan birinden fetva alırsak bu da olmaz. Onun için e, rastgele e, herkesin kendi anlayışına göre Görüş almak yerine ehlinden fetva alarak hatta bu fetvayı genişleterek uygulamak asıl oluyor. Yani tercih yapabilecek olan fakirler bu gibi sıkıntı meydana getiren konularda başka bir mezhepten görüş, tercih yaparak kendi mezhebine mal etme, fetva verme yoluyla uygulama yoluna gitmelidir. Mesela bununla ilgili Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilginç örnekler bir tanesi evliyken kaybolan bir erkek örneği mesela. Hanefi mezhebi çok ağır şartlar koymuş. Tabi savaş şartları içinde kaybolduysa bir kimse Osmanlı İmparatorluğu döneminde eski yüzyıllarda son askerlerin geri döndüğü tarihten itibaren dönmeyen asker olursa bir yıl bekleniyor. Öldü mü kaldı mı hiçbir haber yok. Şehit mi oldu ne oldu bilinmiyor. Bir yıl kadar bekleniyor son gelen askerlerin tarihinden itibaren. Bir sonra hanımı varsa hanımı mahkemeye gidiyor. Efendim diyor. Filance savaşa kocam cihat için gitmişti. Oradan ordu dönülü. Tam bir yıl geçti. Şu tarihte dönmüştü son askerler. Fakat 13 aydan beri bir yılı bir ay geçti yani. Kocamdan bir haber yok. Ben hükmen öldüğüne karar verilmesini istiyorum diyor mahkemeden. Mahkeme bu belgeleri inceleyerek Hakikaten bir yıl geçtiği kanaatı asıl olursa hanımı serbest kalıyor. Hükmen öldüğü kabul ediliyor daha doğrusu o tarihte. Ee, ölüm iddeti 4 ay 10 gün ayet-i kerimede ölüm iddeti 4 ay 10 gün kadar hanımefendi bekliyor. Ondan nasıl istediği evlenebiliyor. Veya malı mülkü varsa tabi kocasının miras olarak e, miraslarına intikal ediyor. Eğer savaş şartları dışında kaybolduysa Hanefi mezhebinde akranı göçünceye kadar deniyor. Şimdi asker genelde genç olur. Asker değil de sivil olarak Avrupa'ya çalışmaya gitti mesela veya Moskova'ya Rusya'ya. Efendim 10 yıl geçti haber yok. 20 yıl geçti hiçbir haber çıkmıyor mesela. Öldü mü, kaldım kesinlikle hiçbir bilgi yok. Ne yapsın bu hanımefendi? Çocuklarını yapsın. Öldü mü, kaldım haber yok. Hanefi meslebi Akranı, akranı nedir? 60-65 yaş, 70 yaş neyse. Onun bulunduğu şehir ve kasabada, köyde onun akranı olan, aynı yaşta olanların vefat ettiği tarihe kadar hanımı bekler. Nikahı devam eder diyor Hanefiler. Malına da miras yoluyla sahip olunmaz. Bir gün aniden dönecekmiş gibi kabul edilir diye değerlendirmiş. Şimdi 30 yaşındayken gitmiş çalışmak üzere. 60, 65 yaşına girince ne demek 30-35 yıl hanımı bekleyecek? Ağır bir konu. Oluyor da bunlar Osmanlı imparatorluğu döneminde. Yani mektuplaşmanın, telefonun, efendim, vesairenin çok zor olduğu, olmadığı bir dönem düşünürsek böyle bir haberin gelmesi Moskova'dan Avrupa'ya çalışmaya gittiyse neyse oradan böyle bir haberin gelmesi çok zor bir iş o döneme göre. Yani dolayısıyla e, bu kadar uzun süre beklemek tabii ki. Çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Hanımın yeniden evlenmesi, ortada kalması, çocukların durumu vesaire. Sıkıntılar uzayıp gidiyor. Bunun üzerine Maliki Mesvi mesela bunu dört yıl beklenir. Böyle bir durumda demiş. En son gelen haberden itibaren dört yıl kadar hanımı bekler. Dört yıl geçtikten sonra mahkemeye gider. Kocamdan son haber şu tarihte gelmişti. Ondan sonra hiçbir haber gelmedi. Dört yılı geçti. Ben tefrik kararı istiyorum, e, hükmen öldüğüne karar verilmesini istiyorum dediği zaman mahkeme durumu inceliyor. Hakikaten e, 4 yıl hiç haber göndermeyen böyle bir ayken hükmen öldüğüne karar veriyor ve kadın serbest kalıyor. Dolayısıyla e, 4 ay 10 gün iddet bekliyor hükmen ölüm kabul edildiği için. Ondan sonra hanımefendi serbest kalıyor. istediği evlenebiliyor. Miras malı varsa mirası giriyor. Ondan sonra kocası döner gelirse ne olur? Hani hapse düşmüştü. Bir türlü haber ulaştıramadı. Beşinci yıl döndü geldi mesela. De ona göre hükümler artık yeni e, hanımefendi zaten şeyse tekrar evlenirler hani. Kabul edecekse e, evliliği yeni bir nikahlı evlilikler devam edebilir. Mahkeme tefrik kararı verdi çünkü. E, evliğin sona erdiğine hükmetmişti. Şimdi bu kimin görüşü? Maliki mezhebinin görüşü bakınız. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hanefi mezhebinde bu görüşü esas almış. 1917 tarihli hukuku aile kararnamesine eşin kaybolması ile ilgili maddeye Maliki mezhebinin görüşü kanun maddesi haline getirilmiş. Dolayısıyla zamanın şartlarına göre o mezhebin görüşü daha uygun olduğu için ve bu gibi durumlarda uzun yıllar hanımının çocuklarının mağdur olmaması için Maliki mezhebinin görüşü daha uygundur demiş. O Hanefi fakihleri ve Osmanlı devleti de bunu kanun maddesi olarak uygulamaya koymuş mesela. Bunun gibi örnekler var. Demek ki mezhepler arasında yeter ki usulüne göre tabii ki Şehir-i makamı, fetva makamı o dönemde bunu alıyor o mezhepten Hanefi mezhebine mal ediyor. Bundan sonra İmam Malik'in bu görüşü, tabi İmam Malik bunu neye dayanarak ama Hz. Ömer'den gelen bir görüş var. Yani böyle bir durumda dört yıl beklenir gibi bir uygulama Hz. Ömer döneminden İmam Malik'e intikal etmiş. İmam Malik Hz. Ömer'in o şeyine uygulamasına dayanarak böyle bir sınırlama getirmiş. Hanefiler bunu genel hükümlere bakarak yine de çıkar gelirse bir gün kaybolan hapse düşmüş oluyor, hastalanmış olabilir ee, ...bilincir şuurunu kaybetmiş bir duruma düşmüş olabilir falan... ...beş yıl, yedi yıl, on yıl sonra kendine malik olur... ...geri döner gelirse ne olur gibi düşünceyle Hanefi mezhebi... ...bunu çok uzun sürelere yaymış ve kendinden nikah sakıt olmaz... ...uzun yıllara yayılsa da devam eder gider diye değerlendirmiş mesela... ...şimdi buna benzer sıkıntıları gidermek için mezheplerin birbirinden görüş alması... ...her zaman söz konusu olabilir... ...yeter ki ehil olan birisi, fetva ehli olan birisi alsın bunu delillerine dayanarak kendi mesebine mal Bu olabilir. Başka bir kardeşimiz, e, hocam diyor İmam Şafi'ye göre kan namaz kılınıyor. Hanefilerde ise kılınmıyor. Allah katla hangisi daha makbul diye sormuş. Şimdi tabii her iki mezhebinde bir delile dayanarak bu kanaate vardığını biliyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki tane malum abdesti bozan halden bahsedilmiş. Bir tanesi neyse böyle, evca hükümlerle gayet evlâmeslüm nisâ. Diğeri evlâmeslüm nisâ. Siz tuvaletten gelmişseniz veya hanımlarınızla mülâmesedde bulunmuşsanız. Mülâmesed dedik Şafiye Mesih'in elle dokunma, hanefilerde cinsel ilişkiye girme anlamına giriyor. Bu iki durumda abdest bozdur demiş Kur'an-ı Kerim. Tuvaletten gelmişseniz, şimdi burun kanaması, kanın çıkması vesaire Kur'an-ı Kerim'de yok. Ne var? Tuvaletten gel. Büyük küçük abdest bozma var. Fakat Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde dolayısıyla e, ağız dolusu kusma mesela zikredilmiş. Kanın çıkması, e, burun kanaması gibi. E, ondan sonra yerlenme var mesela hadis-i şerifte zikredilen. E, dolayısıyla tuvalete gitmenin, büyüküçü ve abdest bozmanın bir benzeri olan vücuttan temiz olmayan bir şeyin dışarı çıkması. Kan temiz olmayan bir şey dikkat edirse sanki Peygamberimiz şeye kıyas etmiş yani tuvaletten gelme ile ilgili ayeti kerimeye kıyas ederek vücuttan mesela ağız olsun kusmak diyelim. Yine midemizden bir çeşit dışkıya benzeyen, yani temiz olmayan diyelim daha doğrusu hoş olmayan, temiz olmayan şeyleri dışarı atmış oluyoruz. Ve dolayısıyla abdest bozulmuş oluyor. Burnumuz kanadı yine vücudumuzdan temiz olmayan bir şey vücut dışına çıktı. Peygamberimiz bunları Yerlenme mesela yine vücudumuzdan hoş olmayan e, bir e, dışarı çıkan hadise var. Tuvalete gitmiş gelmiş gibi sanki. Buna benzer ilaveler Peygamberimiz tarafından yapılmış. Şimdi Dolayısıyla Şafii mezhebinde kanın çıkmasının abdesti bozmaması. Tabii kan çıkınca abdestin e, bozulduğuna bozulmadığına ayrı hadisler var aslında. Mesela Allah Resulü hacamat yaptırmış. Abdest almadan namaz kılmış. Böyle bir rivayet var. Şimdi İmam-ı ediyor, diyor, kan alındı diyor vücuttan. Buna rağmen abdest yenilenmedi. Demek ki olabiliyor anlamında. Hazreti Ali'ne ok saplanmış kan akarken namaz kılmış mesela. Namazdayken ok çekilmiş. Fakat aynı hadis dereceleri Hanefi mezhebi bu diyor. Sahibi özürdür bunlar. Savaş şartları için Hazret Ali'ye ok saplanmıştır. Dolayısıyla özür sahibi da zaten abdest bozulmaz. Bu şartlar gerektirdiği için e, özür sebebiyle olan bir olaydır, Sınırlıdır bunun bir şeyi. Yani hulasa, o arka plandaki delilleri değerlendirirken bu müştehit imamlar tabi ayet-i kerimeden hareket ederek e, bir sonuca varmışlar. Hadislere bağlantılar kurarak e, mezhep görüşü ortaya çıkmış. Yani kısaca biz hangi kanaatteysek o kanaate göre amel etmemiz yeterli olur. Arka plandaki deriyle, o anlamda uymuş oluruz. İslamı getirdiği kolaylık olarak bunları değerlendirmek uygun olur. Başka bir kardeşimiz, hocam maaş aldığımız için banka bize maaş promosyonu veriyor. Bu para helal mıdır diye sormuş. Şimdi bankayla aslında kurum anlaşma yapıyor çoğu zaman. Fert olarak işçi veya memur devreye girmiyor. Bir bankayla kurum anlaşma yaptı, maaşımızı oradan alıyoruz. Maaşımızı aldığımız banka promosyon adı altında bize 300, 500 lira, 600 lira neyse yıllık bir para veriyor. Adı promosyon. Şimdi burada önemli olan bir bankadan faizin meydana gelmesi için paramız, maaşımız yattı. Biz bu maaşımızın hepsini almayız desek bankaya. 3000 lira maaşım var. 1000 lirasını ben alırım. 1000 lirasını 10 gün sonra alırım. Diğer 1000 lirasını 20. gün 20 gün sonra alırım. Sana kullandırırım bir kısmını. Buna da sen bana işte 600 lira yıllık ya da 6 aylık promosyon verilsin diye sözleşme yapsak, bankayla anlaşsak, o zaman biz dikkat edirse 1000 lirayı 10 gün kullandırdık, öbür 1000 lirayı 10 gün daha kullandırdık, hani 20'sine kadar. Sonuçta banka bu bizim paramızı kullanma karşılığına bize faiz veriyor olur. Eğer böyle bir anlaşma yaparsak. Fakat böyle bir anlaşma yapmadığımız durumlarda... Biz memursak ayın 15'inde saat 9'da gittiğimiz zaman bankaya maaşımızın tamamını hazır buluyoruz. Hepsini çekebiliyoruz. İşçi isek ayın 1'inde gidiyoruz yine saat 9'da diyelim veya birini gönderiyoruz. Vekil kıldığımız birisini. Maaşın tamamını kuruşuna kadar çekebiliyor. Buna banka engel olmuyor. İlle şu kadarını ben kullanacağım demiyor yani. Durum böyle olunca biz aslında bankayla sözleşme yapsak faiz olur. Sözleşme yapmadığımız için paramızın tamamını çekme yetkimiz bulunduğu için faiz kapsamına girmiyor promosyon alınabilir ama dolaylı yoldan faiz bir bankaysa işte havuzuna faiz falan girdiği için diyen görüş var ama bankaların tabii ki meşru sayılabilen bilen gelirleri de var. Fatura fiş ödemeleri, para transferleri birçok çeşitli hizmet bedelleri olarak aldığı meşhur sayılı bilen paralar da var tabi. Tamamı faizir demek doğru değil. Bankaların havuzundaki paranın. Bu lansa böyle bir promosyon bankadan alınır. ihtiyacı olan kendisine harcar. Ben ihtiyaç duymuyorum diyen bir fakire tasaduk edebilir. Ama mümkünse tabi bizim elimizde ise emeklilerde olduğu gibi o zaman faizsiz bir bankayı maaş almada tercih etmemiz, promosyon peşinde koşmamamızla uygun olabilir takva açısından. Veya bir finans kurumundan maaşlarımızı alma söz konusu olabilir. Başka bir kardeşimiz hocam ilk ev veya araba için hacet asli olduğundan dolayı bankadan çekilen kredi helal mıdır diye sormuş. Şimdi ilk ev olsa bile günümüzde artık faizli bankaya ihtiyaç olmadan ev alma imkanı var mı? Var. Eskiden yoktu bunlar. 20-25 yıl önceki dönemlerde. Sadece faizli bankaların olduğu dönemde işte ev asliye ihtiyaçtandır Bir tek evi, bir tek araba gibi alımlarda e, faizli yolla bunlar alınabilir denmiş ama deniyormuş o günlerde. Günümüzde buna ihtiyaç kalmadı. Neden? Faizsiz banka uygulamacı, uygulaması devreye girdi. Ve dolayısıyla evimizi ille alacaksak o yolla alma imkanımız da var. 3-5 üç üç kuruş fark oluyor. E, olacak tabii ki. Pazarlığı açık olan muamellerde bir sıkı pazarlığımızı yaparak ev alma imkanımız var mı? Var. O yolla ev sahibi olmak tercih edilmelidir. Başka bir kardeşimiz, hocam camilerimizde tabura sandalye gibi bunların üzerine namaz kılanlar bir saf oluşturacak şekilde çoğaldı. Çoğaldı. Bu şekilde taburede namaz kılmak hakkında bilgi verir misiniz diye sormuş. Şimdi e, namazı tabii doğrudan doğruya ayakta rükû ederek, secde ederek kılanlar için buna ihtiyaç yok. Yani normal olarak ayakta durabilen, rükûye normal eğilen, secdeye normal olarak varabilen kişi ben sandalyede oturacağım, rahat olarak namaz kılacağım derse bu olmaz. Bu namaz sahi olmaz yani. İma yolu namaza kişinin müsait olması lazım. Rükûye eğilememesi veya eğilirse risk olması Bel fıtığı gibi mesela. Secdeye varacak, efendim dizlerini bükemiyor mesela. Yani secdeye nasıl varsın? E, o şekilde dizlerini hiç bükemeyen kimse, düşmeye kalkarsa risk oluşturacağı belli. Bu iki durumda olan bel fıtığı olan, bir de dizlerini bükemeyen, diz kapaklarına problem olan kişi normal rükû ve secdede yapamadığı için tabii ki bir yere oturarak sandalye olur, taber olabilir, divan olur oturarak namazını kılabilir. Ancak şu da var. Mesela bel fıtığı durumu falan var. Rükü yapamıyor ama secdeye de gidemiyor. Ama yere düzgün oturabiliyor mesela. Diz kapaklarında bir problem yok. Böyle bir kardeşimiz tek bir ayakta aldıktan sonra güzelce oturur. Oturduğu yerden biraz eğdir rükü, daha fazla eğdir secdesini yapmış olur mesela dizlerini rahat bükebildiği, yere oturabildiği için, düzgün oturabildiği için onun sandalyede oturması yerine, yerde oturması tercih edilmelidir. Bizim söylediğimiz iki problem bir arada olacak. Bel fıtığı olacak. Rükû yapamama, secdeye varamama, bir dizlerini bükememe gibi. Diz kapaklarında problem varsa bu gibi kardeşlerimiz sandalyede, taborede neyse oturarak namazını kılabilirler. Ama efendim benim sadece baş dönmem var. Başım döndüğü için rükû yapamıyorum, secdeye gidemiyorum. O zaman ayakta tekbir alırız, güzelce yere otururuz. Baş dönmemiz varsa, tansiyonumuz yüksekse yani. Oturduğumuz yerden secdeye gitmemiz de gerekmez. Baş dönmesi problem olacaksa biraz eğiliriz, rükû olur. Daha fazla eğildiğimiz zaman secdeye yerine geçer. Oturduğumuz yerden namazımızı tamamlamış oluruz mesela. Yani buna benzer hulâsa sandalye oturarak kılmaya ihtiyaç duymayan kardeşlerimiz dizlerini rahat bükebiliyorsa yere oturarak namaza devam etmeleri daha uygun olur. Fakat yalnız şunu da ifade edelim. Tabii herkesin rahatsızlığı çok farklı olduğu için İslam'da ima konusunda çok geniş imkanlar tanınmıştır. Rahatsız olan kardeşlerimize. Mesela yattığı yerde namaz kılmak diyelim. Ameliyat olan hasta Ayağa da kalkıp namaz kılamadığı belli. Abdest, suyla abdest alayım dese yeni ameliyat olmuş lavoya gitme imkanı yok. Ya bu diye mi yaptırılır? Sular çarışlanır akıyor öbür tarafta ama kullanma imkanı yok. Bu kardeşimize temiz bir kiremit parçası veya tuğla neyse toprak türünden yanına getirdiğimiz zaman ellerini bu kiremit türü veya tuğla türü diyelim toprak türü şeye ellerini vurur, yüzüne sürer. Ve diğer ikinci vuruşta da Sağ ve sol kollarını dirseklerine kadar meseder, Abdest sahara gelmiş olur kardeşimiz Ondan sonra da mümkünse e, Ayaklarını kıbleye dönecek şekilde Başının altındaki yastık Azıcık yükseltilerek Yüzü kıbleye doğru dönüş mümkünse yani e, Namaza niyetlenir Yattığı yerden azıcık başını Eğmesi rükü 3-5 santim daha fazla eğmesi Secde yerine geçer Hatta Şafii Meslebi göz imasına bile fetva vermiş. Mesela günümüzde e, özellikle trafik kazalarında boynuna dağıtçı vurulur. Yani hiç başını kımıldatmasın diye. Eğer boyunla ilgili bir tehlike varsa, hiç başını kımıldatmasın diye boynuna sargılar bildiğimiz gibi e, uygulanır. Boyunluk geçirilir yani. Dolayısıyla e, başını kesinlikle imada kullanamayacak derecede e, kişinin bu duruma düştüğü de vakidir. Şimdi öyle olunca acaba namaz nasıl kılınacak? Hanefi mezhebi vücudunu hiç kullanamayacak duruma geldiyse alçı alırmış mesela bedenin önemli yerleri, boyunu, başı da alçı alınmış durumda ya da boyunluk takılmış vaziyette kesinlikle hiçbir hareket yapamıyorsa artık namazı e, kazaya kalmaya başlar Hanefilerde. Fakat diğer Şafii mezhebinde gözünü biraz önleyemesi rüku daha fazla yemesi secdeyele geçer diye göz imasına bile fetva verilmiş yattığı yerden. Yani bu derece kolaylaştırılmış aslında İslami uygulamalar. İmanın bu duruma göre kısaca sınırı yok neredeyse. Yattığımız yerden yarı yatma çeşitli şekillerde nasıl bulunabiliyorsak hastalık hallerinde o şartlar içinde abdest alıyorsak kalabiliriz, alamıyorsak temim abdest uygulayarak yattığımız yerde namazımızı kılabiliyoruz. Efendim sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça